Muhterem kardeşlerimiz, okuna ayetler bizim istikbali hazırlanmamız, gaflete düşmememiz, Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti bir nasip alabilme, her zorluktan sonra bir selametin geleceği ve insanın şu dünyada gaflete düşüp boş zamanını olmaması, zamanını doldurması, Bahir'den bir hayra koşması ve kalbinin Cenab-ı Hakk'a yönlendirmesi. İcmail olarak okunan ayetler bu mehalde. Bu dünya insan için kuruldu. İnsan cennette yaratıldı. İmtihan olarak dünyaya indirildi. Cenab-ı Hak tekrar yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın, Havva Vadim'in yaratıldığı cennete dönmesini istiyor kudurum. Engeller var, nefis engeli var. İblis engeli var. Ve bu bu, bu engelleri aşması zorunlu. oluyor. Onun için Kur'an-ı yeminler var. Cenab-ı Hak o yeminleri dikkat edilsin. İman edenler, olay, ikazlar var. De ki, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmete de ki, onlara de ki diye ayetler var. Velhasıl Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini istiyor. Peygamberler rehber olarak geliyor. En yüce, re en yüce rehber rehberler arasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meccan olduk bir bedel ödemeden. Meccan Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. Büyük bir lütuf ihsan-ı ilahi. Ve Cenab-ı Hak kullarının ölümü ve kıyameti güzelleştirme, güzelleştirmesini istiyor. Dünyaya gelen her varlık ölüme mahkum olarak geliyor. Kainat da ölüme mahkum edecek. Nefsani <gülüyor> arzulardan vazge vazgeçme, fucurdan uzaklaşma, kalbi selime vasıl olabilme. Hasibu kablantuhasibu buyuruluyor. İlahi muhasebeye gireceğiz, hesap vereceğiz. Hesap vermeden evvel bu hesabımızı daha dünyada yapabilmek, tedbirler alabilmek, istiğfar ve ameliz salihlerle bertaraf edebilme, mutu em mutu en mutu kablenti mutu buyur. Ölmeden evvel önünüz buyuruluyor. Nasıl öldüğü zaman insanın nefsani arzularının, arzularının bir irade kalmıyor. E dünyadayken o duruma gelebilmek, nefsani arzularını çökertmek. Ruhani istihbaratları inkişaf ettirme. Bu şey, takva hayatına girebilir. Takva hayatına girince hakikatler açılıyor. Cenab-ı Hakküden lil müttakim buyuruyor. Bu Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Fettekullah buyuruluyor. Takva sahibi olun ki Allah öğretsin. Öğretiyor buyuruluyor. Velhasıl bu esas imtihan, bu dünya imtihanı, dünya dershanesi. Allah'ın verdiği nimetler malzemeler, laboratuvar malzemeleri, kıyamet laboratuvarının malzemeleri. Bu kıyamet Laboratuvar malzemelerini, candı, maldı, evlattı vesairede bunları nasıl kullanabileceğiz? Nasıl Cenab-ı Cenab-ı kıyamet üzerine yemin edilir. La uksum biyomül kıyame buyuruyor. Kıyamete and olsun, yemin olsun diyor. Ne yoğunlaşmamızı arzu ediyor. Her an imtihan olarak geldiğimizin farkında olabilmek. Kıyamet ayı çok ayet var. Gâşiye suresinde Resulüm dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi buyuruyor. Bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şahsında ümmete büyük bir tebliğ. Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi buyuruyor. O gün dünyadaki duruma göre simaları bildiriyor Cenab-ı Hak. O gün bir takım yüzler zelildir buyuruyor. bir takım yüzler de o gün mutludur buyuruluyor. Yani dünyanın bir semeresi, dünya imtihanının bir bir neticesi. Bir azametli, korkulu bir gün bildiriliyor. O günün şerrinden korunmak ve buradaki Cenabakla dost olmaya takvaya bağlı. Lahafun aleyhim velahim yahsinun onlar mahzun olmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Çok büyük bir dehşet günü ve bu dehşet gününde Allah'la dostlar üzülmeyecekler, korkmayacaklar. Öyle bir gün ki çocukları, masumları ihtiyarlatan bir gün bir suresinde. Annelerin süt veren annenin çocuğu bırakacağı, atacağı bir gün. Hamile kadının çocuğu itrah edeceği bir gün. İnsanların Allah'ın azab, azabından serhoş olacağı bir gün. Semavatın sonsuz mesafelerin, ucu bucağı olmayan sema okyanusunun bir tomar kağıdın gibi büküleceği ve eskihane getireceği bir gün. Abel Suresi'nde her yakın, en yakından kaçacağı bir gün. Öyle bir gün ki o bir günün şerrinden kurtulması için dünyada mümkün olsa her şeyi verebileceğini, her şeyi fidye olabileceği bir gün. İşte Cenab-ı Hak. Daha birçok ayetler, dağların infilakı vesaire, denizlerin kuruması, her şeyin altüst olması. İşte o günde <gülüyor> bu dünyada dost olanlar, La aleyhim alehum welahim yasino. Ki inne mal usruysa inne mal usruysla buyruluyor. Dünyanın <gülüyor> bir takım iptilâllarına metçe Katlanılacak, hamt artacak, şükür artacak, sabır artacak, zikir artacak, cenabın bir dostluk kurulacak. <gülüyor> Okunan ilk ayet: Cenabak ey iman edenler Allah'tan korkun olaraksa. Herkes yarın ne hazırladığına baksın buyuruyor. Zamanı biz yarın deriz dünyada da. Ya Belki bir sonsuzluk karşısında, bir ölüm yok. Bu sonsuzluk karşısında dünya hayatı bir yarın olarak, kıyamet bir yarın yarın olarak bildiriliyor. Yani yarına hazırlanma. Yani biz hayatı çok uzun zannediyoruz. Aman diyor 10 sene 20 sene daha fazla yaşasam diyoruz. Kıyamette öyle bir şey olmayacak. Yaşı 10 sene, 20 sene daha fazla yaşasaydım. geçti. Dakikalar, saniyeleri nelerle doldurduk. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü o yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Yarına hazırlanmak nasıl olacak? La ilahe, kalpten menfiler çekecek. Allah'tan uzaklaştıracak şeyler çekecek. İllallah kalp Cenab-ı Hakk'ın cemal olacak. Allah benden razı mı? İş hayatımda Allah benden razı mı? Aile hayatımda Allah benden razı mı? Benim imkanlarım varsa cömertliğim ne kadar? Allah benden razı mı cömertliğimdi? Sahibinin cömertliği benim gibi miydi? Bir yokluktaysak, bir iptilalardaysak...